Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdele lillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela haade le ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu Emma ba'd feinna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadiyih hüdü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Wişeral umuri muhtefatuhha ve kulli muhtesetin bid'a ve kulli bid'atin dalale ve kulli dalaletin cinner. Tefsir dersimize Maide suresinin 12. ayetiyle devam ediyoruz. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Andolsun ki Allah muhakkak İsrailoğullarından kesin söz almıştı. Biz içlerinden 12 nakip göndermiştik. Allah buyurdu ki Muhakkak ben sizinle beraberim. Andolsun olsun ki namazı dosdoğru kılar ve zekatı verir. Rasullerime iman eder. Onları destekler ve güzel bir ödünçle Allah'a borç verirseniz muhakkak ki sizden günahlarınızı örterim ve sizi altlarından nehirler akan cennetlere koyarım. Artık sizden her kim bundan sonra küfre girerse muhakkak doğru yoldan satmıştır. Ebul Ali Rahimullah dedi ki Allah İsrailoğullarından kendisine ihlasla bağlanmaları ve sadece kendisine kulluk etmeleri hususunda söz almıştı. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getireceklerine dair vermiş oldukları sözü yerine getirmeleri için içlerinden 12 kefil göndermiştir. Katade diyor ki burada kefilden kasıt her kavimden bir kişinin kendi kavimine edeceği şahitliktir. Rebi bin Enes'ten gelen rivayette Musa Aleyhisselam seçtiği 12 kefiyle şöyle dedi: "Onların yanına gidin ve bana onların durumlarını ve işlerini haber verin. Korkmayın. Namazı kılıp zekatı verdiğiniz, rasullerine iman ettiğiniz, kendi e, kendilerini kuvvetle desteklediğiniz ve Allah'a gönülden ödünç verdiğiniz sürece Allah sizinle olacaktır." Mücahid Raihmullah da şöyle demiştir: "Musa Aleyhisselam zorbalara İsrailoğullarının kabilelerinden birer kişi göndermişti. Bu kişiler zorbaların çok iri yapılı olduklarını görmüşlerdi. Bunun üzerine geri döndüler ve kabilelerini de savaşmasına engel oldular. Ancak Yuşa bin Nun ve Kalib bin Yafen'le kabilelerine bu zorbalarla savaşıp mücadele etmelerini emrettiler. Fakat kabileleri onların sözünü dinlemeyip diğerlerine uydular. İşte bu iki kişi Allah'ın nimetlendirmiş olduğu kişilerdir. İsrail oğulları 40 yıl boyunca oldukları yerde dönüp durdular. Musa Aleyhisselam taşa vurdu ve her kabileye bir pınar çıktı. Onlar bu taş bu taşı yanlarında beraberlerinde taşıyorlardı. Musa Aleyhisselam onlara için ey eşekler deyince Allah onu bundan nehyetti ve bunlar insandır. Onları eşek kılma buyurdu. Ayette geçen sırt falan oğulları ve filan oğulları denildiği gibi soy anlamına gelmektedir. Yani her bir sırt, her bir soy, her bir kabilede, Bakara Suresi'nde de geçmişti bunlar gibi kıssa, 12 tane göze fışkırmış taştan ve her kabile kendi içeceği, gözeyi bilmişti buyuruluyordu o ayette de. Bu kıssanın baş tarafına işaret ediliyor yani. Bunun öncesinde demek ki her kabileden Musa Aleyhisselam birer tane elçi gönderiyor. Fakat e, bu zorbaların iri yapılı kimseler olduklarını görünce, yani güç olarak, kuvvet olarak kendilerinden üstün olduklarını görünce, bunlar korkarak geri dönüyorlar. Bir tek Yuşa bin Nun ve Kalib bin Yefenne adlı iki tane kefil, e, bunlar kabilelerini bu kimselere karşı cesaretlendirmek istiyor. Fakat kabileleri dinlemeyip e, diğerlerine uyuyorlar. İşte bu iki kişi Allah'ın kendisine nimet verdiği kimselerdir diyor. Yani büyük topluluklar olmasına rağmen Allah'ın emrine, bu emrine itaat eden sadece iki kişi olmuştur. Musa Aleyhisselam'ın bu sözünü dinleyen sadece iki kişi olmuştur. Ve bu kavim, bu kabileler bu emre icabet etmemelerinden ötürü bulundukları yerde yıllar boyunca, 40 yıl boyunca döneleyip durmuşlar. Şaşkın bir halde. İşte Musa Aleyhisselam'ın içine eşekler demesi bu yüzden. Yani onların söz dinlemez olmaları sebebiyle. Fakat buna rağmen Allah Azze ve Celle öyle deme. Çünkü onlar insandır. Onları eşek kılma. E, demiştir diyor Mücahit 13. Ayet. Ardından kesin sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini kas katı yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Kendisiyle hatırlatılanların büyük bir kısmını unuttular. İşlerinden pek azı müstesna, onlardan hainlik görmekten uzak olmazsın. O halde onlardan affet ve aldırma. Muhakkak ki Allah iyilik edenleri sever. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, burada Allah'ın Tevrat'taki hükümleri kastedilmektedir. Yahudiler, eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size, kendi inancınız doğrultusunda emirler verirse yapın. Bunun dışında bir şey emrederse ondan sakının derlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın için Yahudiler birbirlerine böyle derlerdi. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size kendi inancınız, Yahudilere uygun şeyler söylerse bunu yapın. Ama başka bir şey söylerse bunu yapmayın derlerdi. Bu işte... Allah'a verdikleri sözü bozmalarına dahil olan bir şey. Yine sözü yerinden değiştirmeleri, yani Allah'ın Tevrat'taki emrini değiştirmeleridir bu tavırları. Çünkü Allah Azze ve Celle Tevrat'ta da Muhammed ve Vesselam'a e, tabi olunmasını, onun sözlerinin dinlenilmesini emretmişti ve Yahudiler bunu biliyorlardı. Fakat onlar değiştirerek Tevrat'ı asıl edinmişler. Bulundukları inançları asıl edilmişler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle bir süzgeçten geçiriyorlar. Bugün işte ümmet içerisinde fırkalar, gruplar, mezhepler, tarikatlar neyse artık, kitap ve sünnet dışında kendisine esas belirleyen her bir grubun yaptığı şey de aynı Yahudilerin yaptığına benzemektedir. Çünkü onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden eğer mezheplerine uygun olan varsa bunu yaparlar. Uygun olan bir şey yoksa, ters düşüyorsa bunu tevil ederler veya reddederler. Yani mezhebi esas alırlar. Yahudiler de işte bunu yapmışlardı. Allah Azze ve Celle bunu lanetlenme sebebi kılıyor Yahudilere. Hasan el-Basri dedi ki, Onlar amellerin sadece kendisiyle kabul edileceği dinlerindeki esas şeyleri ve görevlerini unuttular. Yani Hasan el-Basri Rahimullah burada şuna işaret ediyor. Dinin bazı meseleleri vardır ki, mesela itikadi meseleler dediğimiz, bunlar düzgün olmadıkça kişinin amelleri geçerli kazanmaz. İşte Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a ikrar etmek, ona tabi olmak, onun hakkındaki itikatta böyle bir şey. Bunun da bu usulardan olduğuna işaret ediyor Hasan-ı Basri. Yani bir kimse Allah Azze ve Celle hakkındaki akidesi düzgün değilse, kıldığı namazların, tuttuğu oruçların veya diğer ibadetlerin, amellerin herhangi bir geçerliliği yoktur. Çünkü e, iman şubeleri hadisinde de geçtiği gibi en üstün şube olan La İlahe sözü, La İlahe İllallah, Muhammeden Resulullah sözü, bu İslam'a giriş sözüdür. Bu söz olmadan, yani kişi İslam'a girmeden yaptığı amellerin bir geçerliliği yoktur. Bu iş anahtardır. Yani bu söz anahtardır. İslam'a giriş Anahtardır. Kişi İslam'a girdikten sonra işlediği amellerle imanını artırır ve amelleri bu sayede geçerlilik kazanır. Mesela bir Yahudi, bir Hristiyan veya herhangi bir gayrimüslim e, bunun yaptığı ibadetler, ameller iman adını almaz. Yani bu kapıdan girmedikçe, İslam kapısından, La İlahe İllallah, Mu'min Resulullah kapısından girmedikçe geçerlilik kazanmaz. Yine e, namaz da böyle bir çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kişi şayet kabirde, Müslüman bir kimse kabirde ilk olarak namazdan sorguluya çekilir. Eğer namazı tamsa diğer ibadetlerine bakılır. Namazı eksikse nafilelerinden var mı bu eksikliği giderecek diye ona bakılır. Eğer bu da yoksa diğer amellerine hiç bakılmadan doğrudan Cehenneme götürülür buyuruyor Ebu rivayet etti hadiste. Namazın böyle bir yeri var. Yani kelime-i şehadet, şehadeteyn ve namaz İslam'ın olmazsa olmazları. Ebu Hureyre'den Abdullah bin Şakik'in e, nakletti hadiste. Bir icma gibi bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri namazın dışında herhangi bir amelin terkini küfür görmezlerdi. Ama namazın terkini küfür görürlerdi demiştir. E, bu açıdan namaz... Ameller içerisinde en asgari şeydir İslam için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kul ile şirk veya küfür arasında namazın terki vardır. Eğer namazı terk ederse kafir veya müşrik olur buyuruyor. Yine Tevbe suresinin 5 ve 11. ayetlerinde Allah Azze ve Celle kafirlerden için eğer tevbe eder, yani küfürlerini terk eder, İslam'a girer. Namazı kılar ve zekatı verirlerse onarsın kardeşlerinizdir, artık yollarını serbest bırakın buyuruyor. Yani bir kimsenin Müslüman sayılmasını buna bağlıyor. Yani tevbe etmesi burada kelime-i şehadeteynle tevbe etmesi, yani İslam'a girmesi. İslam'a girmedikçe onların yaptığı amelin, hayır amellerin bir e, fonksiyonu yoktur, geçerli yoktur. İşte bazılarının e, yakın zamanlarda tartışma konusu ettiği şey, Mesela diyorlar ki Edison, Edison gavur idi. Müslüman değildi yani, gayrimüslim idi. E, bu adam elektriği buldu. Elektriği bulması sayesinde işte e, bu elektrikle bir sürü Müslümanlar faydalandı. Bu adam da mı cehenneme gidecek gibi böyle tuhaf sorular icat ettiler ve hislerle olaya yaklaşmaya çalıştılar. E, bir dönem insanları bu tip sorular meşgul etmişti. E, bir kimse dört dörtlük bir insan olsa insan hasretleri bakımından. Yani insanlığı hasletleri çok güzel. Dürüst, ticaretinde dürüst, insanlığı çok iyi. Ama eğer bu kelime-i İslam'a girmemişse bunların Allah katında bir geçerliliği yoktur. Bir kimse İslam'a girmiş ama aldatan birisi, sahtekar, yani alışverişinde şunun da bunun da veya zina veya içki, yani günahları türlü günahları işliyor. Fakat bu Müslüman olarak ölürse, yani bu sahih akide, kelime-i tevhid akidesi üzerinde ölürse, günahlarından dolayı Allah Azze ve Celle dilerse affedebilir, bağışlar. Dilerse de azap eder, günahlarının cezasını çektirir ona. Fakat sonunda ona yine cennet vardır. Ama diğeri yaptığı iyiliklerin karşılığını ancak dünyada alır. Ahirette alacağı bir şey yoktur evet Katade dedi ki onlar aralarında olan Allah'ın kitabını onlardan almış olduğu ahdi emrettiği şeyleri ve farzları unutup cezaları tatbik etmez oldular Allah'ın nebilerini öldürüp kitaplarını da arkalarına attılar ayette geçen hainlik yalan ve fucurdur. o zaman Allah onlarla savaşmayı emretmemiş affedip yaptıklarına aldırış etmemelerini emretmişti daha sonra Tevbe suresi 29. ayetiyle bu hüküm nesh edildi. Yani öncesinde bakın, Allah'ın kitabını, emirlerini, farzlarını terk ettiler. Yani unuttular, terk ettiler. Allah'ın had cezalarını tatbik etmediler. İşte bir topluluğun, onlardan bir topluluğun eğer sıradan birileri bir takım günahları, suçları işlediğinde, had gerektiren suçları işlediğinde, e, tatbik edip de ileri gelenlerinden, seçkinlerinden bazıları işlediğinde ise işte bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme götürün bakalım bu davayı demeleri ileride gelecek. maide e, 41, 42, 43, 44 bu kısımlarda gelecek. Yahudiler böyle yaptılar. Seçkinlerinden birileri mesela zina suçunu işlediğinde kitaplarında görüyorlardı ki bunun cezası rejimdir. Yani taşlanarak öldürülmektir. Allah onlara da bunu emretmişti. Fakat seçkinlerinden birileri yapınca bunu uygulamak istemediler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a belki onda hafifletilmiş bir hüküm vardır ümidiyle. Ona soralım dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aranızda Allah'ın kitabı hükmedeceğim dedi. Bana Tevrat getirin dedi. Tevrat'ı getirtti ve Yahudilerin okuyucularına oku dedi. Onlar okurken elleriyle e, rejim cezasının zikredildiği ayeti kapattı. Ve onların cezası, yani zinadenin cezası, yüzünün karartılıp sokak sokak dolaştırılması, rezil edilmesidir diye tahrif ettiler. Sözleri yerinden değiştirdiler. Allah'ın cezasını değiştirdiler yani. Orada bulunan i̇bn Selam radiyallahu elini kaldırmasını söyle bu zata diye işaret edince elini kaldırdığı zaman recim cezasının orada olduğunu görder Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların recmedilmesine edilmesine hükmetti. Bunun üzerine işte Maide 44. ayeti nazi oldu ee, ve diğer ayetler. Onlar Allah'ın dinini kişilere göre, irtimasla bulunarak değiştirdiler yani. Tıpkı günümüzde bazılarının, dinle ilgili konularda kişilere göre şekil aldıkları gibi. Mesela Allah'ın kitabında bazı hükümleri görürler. Resulullah aleyhissalatü vesselam sünnetinde bazı hükümleri çok net bir şekilde görürler. Fakat mesela belli bir zamandan itibaren ümmet arasında cehaletin yaygınlaşması, batıl amellerin yaygınlaşması sebebiyle, mesela tebevüt tabiinden sonra namazın terkiyle ilgili bir yaygınlık başlıyor. Normalde İslam ümmeti içerisinde namazın terki diye bir şey görülmemiş. Ve sahabe, tabi'in, tebev-i tabi'in icma etmişlerdir ki namazın terki küfürdür. Yani bu olmazsa olmazdır. Yani bir kişinin Müslüman sayılması namaz kılmasına bağlıdır. namaz terk ederse Müslümanların sahip olduğu haklara sahip olamaz. Dünya hükmünde de böyledir. Tebev-i tabi'inden sonraki dönemlerde ise e, reyler gündeme geliyor. İhtilaf gündeme geliyor. İlim sahibi olarak insanlara önderlik eden bazı kimseler, bazı tevrilerde de bulunuyor. E, ve namazı terkin büyük günahlardan bir günah olduğu şeklinde bir görüş ortaya çıkıyor. Sonraki dönemlerde yani. Ve namazın terki yaygınlaşıyor bir şekilde. Namazın terki yaygınlaşınca tabii bunlar Umera, yöneticiler, komutanlar, ileri de e, böyle bir durum meydana geliyor. Dolayısıyla bu kimselerin hatrına değil mi ki, işte bu konuda alimler ihtilaf etmiş, ihtilaf edilen şu hükmü tercih edelim diyerek buna geçiliyor. Veya yakın zamanlardan örnek vermek gerekirse, mesela Osmanlı zamanına kadar, Osmanlı'ndan Cumhuriyete geçinceye kadar bütün Müslümanlar bilirdi ki Allah tesettürü farz kılmıştır ve bu kadının bütün bedenini örtmesi şeklinde. Bir tek Hanefilerde farklı bir görüş var. İşte el ve yüzü avret değildir diye. Ee, diğer mezheplerde de bu görüşü destekleyen bazı görüşler meydana gelmiş. Fakat Allah'ın kitabındaki hüküm neyse, Resul Aleyhisselatü Vesselam sünnetindeki hüküm neyse, yani kadının tam tesettürü Hanefilerde dahi uygulana gelmiştir. Yani, yani bunu buna karşı çıkma söz konusu olamaz. Yani kadın yüzünü açsın diye böyle bir şey yok yani farz görmeyen bile bunu müstahap görüyor. Öyle diyelim. Dolayısıyla Osmanlı zamanında da kadının yüz açması yaygın bir şey değil. Cumhuriyet döneminde bu işte tesettür e, hüküm olarak aleyhinde bir şeyler oluyor. E, i̇nsanlarda açılma, saçılma e, yaygınlaşıyor. Avrupa'da yaşayan bazı Müslümanlar, yani kamil manada tesettürü yerine getiren kadınlar işte orada işte devlet bir karar alıyor Aleykümselamün aleyküm. Müslümanların dinlerini yaşamalarını engellemek için yüzünü örten yani Allah'ın emrettiği şekilde örtnen kadınlar görüldüğü zaman bunların para cezasına çarptırılmaz. Eğer yani ısrar ederlerse hapsedilmeleri. Bazı ülkeler bazı Avrupa ülkeleri, bunların sınır dış edilmez. Bunun gibi baskıcı hükümler koydular yakın tarihte. Allah'ın dinindeki bu hükmü bilen insanlar, kadınlar, fetva sorulmaya başladılar. Sağda solda, işte bu hatiplerden, davetçilerden sorular soruyorlar. İşte biz ne yapacağız? Allah'ın hükmünü biliyor musun? Biliyorum diyor. Yani bu konuda işte kadına yüzünü de dahil örtmesini, farz kıldığını alan kitabında okudum. Rasulü'nün sünnetinden biliyorum. Bu konuda bir e, sıkıntı yok. E Sorduğun ne? İşte böyle bir durumdan ne yapacağız? Birileri tuttu burada, işte Elba'nın bir fetvası var. Yani yüzünün yani müstahaptır örtmesi. Ama farz değildir. Aynı Hanefiler gibi bir hüküm. Elba'nın fetvası İnsanlar tuttu bu fetvayla ne yaptılar? Allah'ın hükmünü bilmelerine rağmen, Resul'ün hükmünü bilmelerine rağmen işte alim fetva vermiştir. O fetvaya binaen böyle hareket ederiz diye. Bir başkası mesela sakal konusunda böyle yaptı. Mesela sakalı serbest bırakmak emredilmiş. Ama sakalı serbest bıraktığın zaman dün işit yoktu ama El-Kaide falan böyle ithamlar vardı. El-Kaideci zannediyorlar, terörist zannediyorlar veya daha başka ithamlar oluyor falan diye bu sefer sakalı kısaltma. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mecusiler sakallarını kısaltırlar. Siz onlara muhalefet edin, serbest bırakın diye emri var. Yani mecusilere benzemekten yasaklıyor. Bunun gibi pek çok meselede kıtırık fetvalara yani kıytırık dememiz şundan Kur'an ve sünnet delillerine muhalif olduğu bilinen fetvalara uydular. Yahudiler Nasıl böyle Allah'ın bir takım ayetlerini, farzlarını, emir ve yasaklarını tahrif ediyor, had cezalarını iptal ediyorsa, bunlar da böyle yaptılar. Bakın Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesi konusunda en çok fitneye düşecek, en tehlikeli konuma düşecek olanlar yöneticilerden çok ilim ehlidir. Yöneticiler mesela bugün malumunuz olduğu üzere İslam devletlerinin hemen hemen hiçbirinde bu had cezaları, e, yasalarında mevcut değildir. Bir tek Suud'da hükmen mevcut. E, diğerlerinde anayasa Kur'an'dır demelerine rağmen e, bu tip ahkamda beşeri hükümleri uyguluyorlar. Hırzın elini kesmiyorlar mesela. E, adam öldüreni kısas uygulamıyorlar. Veya e, zina edeni etmiyorlar. Yani bu e, fitne yaygınlaşmış durumda. Ama bunun yaygınlaşmasının sebebi zorba diktatörlerin münafık yöneticilerin Allah'ın hükmünü iptal edip de bunun yerine bu beşeri yasaları koymaları değil bunun sebebi ümmet arasındaki yani alim diye bilinen kendilerine itimat edilen kimselerin gevşekliğidir bugün tesettürün Müslümanlar arasında yok olmasının sebebi devletlerin zulmü değildir devletlerin tesettürle olan mücadelesi değildir Evet, onlar mücadelesiz bir yere kadar baskı yapar, bunu elinden geldiği kadar uygular ama şayet Müslümanlar, inanan insanlar, mesela Türkiye'nin yüzde kaçı Müslüman? Yüzde doksan dokuzu sözde. Yani teknik olarak yüzde doksan dokuzu diyorlar. Tesettüre e, Türkiye'deki nüfusun ne kadarı karşı? 90. Karşı olan, tesettüre aleyhinde olan yani halkın bildiği tesettür yani yüzde onu ya teşkil eder ya etmez bunlar nasıl e, galip gelebilir ki şayet Müslümanlar e, kendi akidelerinde kendi inançlarında dursalar nasıl galip gelebilirler bu mümkün değil ne olur bunlar zaten pilot bölgelerde uygulanır taktiktir bu işte diyelim Türkiye'de, Ankara'da uygulacaklar, Ankara'nın bir ilçesinde diyelim okullarda tesettürü yasaklayalım, misal, devlet dairelerinde, hatta sokağa çıkma şeklinde yasaklayalım deseler Müslümanlar inançlarında, inançlarının gereğinde direndikleri takdirde bir iki kişi bundan zulüm görebilir, canları yanabilir, ama sürmez. Yani zulüm bu yönlü asla paydar olmaz. Fakat o zulüm bizim aramızdaysa o daha kalıcıdır. İşte bu zulüm Allah'ın diniyle ilgili yapılan tahrifatlerdir. Şimdi, kitaba ve sünnete göre, Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre bütün bedenini örtmeyen kadın, teberrüt yapan kadındır. bütün bedenini örtmeyen kadın, teberrüt yapan, yani açılıp saçılan kadındır. Cahiliye teberrücü diye Allah Azze ve Celle'nin e, defaatle ayetlerinde anlattığı şey, mesela müşrik kadınlar bile sadece boynlarını açıkla bırakıyorlardı. Başlarında e, örtü vardı belki saçlarını tam kapatmayan ama başlarında bir örtü var. Yani, bugünkü gibi açılıp saçılma değil. Bugün gelenek olarak örtünenler kadar örtünüyorlardı müşrikler. Kadınlar. Cariyelere bir standart getirdi Allah Azze ve Celle ve hürlere başka bir standart getirdi. Cariyelerin sadece abdest azaları denilecek kısımları açıkta kalabilecek şekilde cariyelerin böyle bir ayrı bir şey var. Yani cariyeler yüzlerini örtmezler. Ama hürler Yüzlerini de örtmekle emrolundular. Yani hürlerle cariyeler arasındaki tek fark boydu. Baş üstünden salınan, böyle sıkılan değil. Yani gelenekte işte böyle baş sıkılır, boyundan şöyle bir dolanır falan. Böyle bir şey yok. Baş üstünden sarkıtılır, omuzlara kadar inmesi gerekir örtünün. Oradan ta ayaklara kadar, ayaklarda örtecek şekilde, yere değecek şekildedir kadın elbisesi. Hatta alimler... Ee, bu ayetlerin tahlilinde ayakları dahi, mesela ayakkabısı dahi olsa, gözüktüğü zaman ayakkabıyla bile olsa bunun e, tesettüre mani olduğunu söylemişlerdir. Çünkü hacmini belli ediyor. Mesela çorapları gözüküyor veya ayağın şekli belli oluyor. O yüzden kadının elbisesi yere değmesi gerekir, bu asgarisidir. Bir karış daha uzun olursa bu da müstehap olandır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme Radiyalarına da gelen rivayette böyle diyor. Bir karış uzatsınlar kadınlar diyor. Diyorlar ki o zaman işte takılma gibi şeyler olur, zorluk çekebilirler, o zaman bu kadar uzatsınlar diye. Yani asgarisi yere kadar değmez, ayakları örtecek şekilde. Kadın dışarı çıktığında bu şekilde. Yani bütün bedeni avrettir. Tirmizi'de gelen rivayette geçtiği gibi kadın avrettir diyor. Herhangi bir sınırlama özelleştirme olmaksızın genel manada kadın avrettir. Tamamen avrettir yani. Tırnağına kadar avrettir kadın buyuruyor. Bu hükmü bakın zorba diktatörler veya münafık yöneticiler tahrif etmedi. Bu hükmü Müslüman denilen bunların alimleri denilen kimseler. Yani son senelerde özellikle Cumhuriyet döneminde pek çok kitaplar yazıldı tesettürle alakalı. Bakın Güya tesettürü savunmak adına yazılmış kitaplar bunlar. Ama tesettür nasıl tarif ediliyor? Nasıl tarif ediliyor? El ve yüzü dışında her tarafa avrettir. El ve yüzü istisna ediyor. Halbuki bu cariyenin örtünmesi. Yani cariyelerin örtünmesi bu. Eğer bunu hür yaparsa bu teberrüçtür. Açılıp saçılma sayılır hür kadın hakkında. Deve örgücü gibi bağlanma Başın deve bağlanmaz. Kitaplarında aynen şunu dile getirilir Örtünde nasıl örtünürse ör, örtün. Yani tesettürün şartlarını bir nevi iptal ettiler. Tesettür de bütün bedeni örtmesi gerektiği gibi. Bundan sınırlı değil. Bütün bedeni örtecek bir. Vücut hacmini belli etmeyecek. Dar olmayacak. Şeffaf olmayacak. Altını belli etmeyecek. Koku... Olmayacak. Güzel koku, mis, bunlar olmayacak. Çünkü Nesai'nin rivayet eti hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, herhangi bir kadın güzel koku sürünür de erkeklerin yanından geçerse o zina etmiştir. Zaniyedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Koku olmayacak. Kadının elbisesi erkeklerin elbisesine benzemeyecek. Bu o kadar hassas bir şey ki Ayşe Radiyallahu anh birisinin erkek terliği giydiğini görüyor. Ve şu hadise aktarıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkek elbisesi giyen kadınlara ve kadın elbisesi giyen erkeklere lanet etti. Bu tehlikte bile benzeme olmayacak. Bir diğer husus kafirlerin kıyafetlerine benzemeyecek. Bir diğer husus gösteriş elbisesi olmayacak. Yani bazen öyle dış kıyafet giyilir ki gelinlik gibi. Yani o elbisenin kendisi ziynettir. Kendisi süstür, göz alıcıdır vesaire. Bilakis... Ee, sahabe hanımları nasıl uyguladıysa onlar siyah örtülere büründüler diyor. Yani başka bir şey yok. Yani Başka bir renk söz konusu değil. Her rengi giyebilirsin diyenler, sonrakiler, beşerin görüşü. Allah Azze ve Celle'nin indirdiği ayeti ilk uygulayanlar sadece siyah rengi tercih ediyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın görüp onayladığı kadınlarda, sahabe hanımlarında görüp onayladığı tek şey siyah renk elbise. Bütün bedenlerini örten. Hatta e, Ahzab 59. ayeti indiği zaman, Nur suresi 31. ayeti veya indiği zaman eteklerinin bir parçasını kesip hemen onunla yüzlerini örttüler. Hiç beklemediler bile e, diye geliyor bu kadar Yani kadın böylesi bir tesettürle emrolunmuş durumda. Deve örgücü gibi başlarını bağlayanlar giyindikleri halde Çıplak olanlar, bu ifadeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Yani kadınlar bu şekilde giyinecek diyor. Öyle bir zaman gelecek, kadınlar bu halde olacaklar. Giyinmiş fakat çıplak olan, az önce zikrettiğimiz şartları yerine getirmeyen vasıftaki örtünmeler. Baktığınız zaman bugün tesettür namına mücadele veren insanlar bu şekilde giyiniyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet ettiği şekilde giyiniyor. Bunlar diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam münafıklardır. Münafık kadınlardır diyor. Cennetin kokusu 400 senelik mesafeden hissedilmesine rağmen bunlar cennetin kokusunu dahi alamayacak diyor. Bu vasıfta giyinen kadınlar yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın giyilmiş çıplaklar dediği kadınlar tesettür için mücadele ediyor. Sokaklarda, mitinglerde, üniversitelerde, falan yerde, filan yerde Güya mücadele ediyorlar, bunun için hapse atılıyorlar veya dayak yiyorlar, darp ediliyorlar. Ama mücadelesinin verdikleri şey Allah ve Resulünün tesettür dediği şey değil. Bunu din adına yapıyorlar. Dolayısıyla düşünün şimdi, bu zalim yöneticiler aradan çekilse, tesettürün aleyhtarı olan kimselerin baskısı azalsa, bugün olduğu gibi. Mesela bugün Tayyip hükümeti var biliyorsunuz, yani AKP hükümeti var ve bunlar dünkü tesettürün savunucuları. Bunlar tekrar kendileriyle tesettür hakkında mücadele edilmesi gereken kimseler. Fakat arkalarında kim var? Alim dedikleri, hoca dedikleri, diyanet dedikleri, müftü dedikleri kimseler var. Yani bunu insanlar din edinerek yapıyor. Ama baskıcı diktatörlerin, öbür yani e, aleni bir şekilde İslam'ın aleyhtarı olan kimselerin yaptıkları şey ancak Müslümanların kalbindeki Mevcut olan itikadı ateşleyen, kuvvetlendiren, pekiştiren şeylerden ibaretti. Onların zulmü kalıcı olmaz ama bunların zulmü biraz daha uzun soluklu. Bunu demeye çalışıyoruz. Yani bunlar dinin aslını tahrif ettiklerinden, Allah'ın tesettür dediği şeyi aşırılık gördüklerinden, bunların pozisyonları daha tehlikeli. İşte bu Allah'ın kitabını tahrif etmeye bu vasfa, daha uygun kimselerdir. Çünkü diğerleri dine mal etmiyor yaptıklarını. Zaten din aleyhdarlar. Bunlar dine mal ederek yapıyor. Batıl din uyduruyorlar. Bu batıl dinin mücadelesini veriyorlar. Evet. Ve burada başka bir dikkat çeken husus, Katade Raymullah'ın sözünde, o zaman Allah onlarla savaşmayı emretmedi, affedip, aldırış etmemelerini emretmişti. Çünkü e, Müslümanların, iman edenlerin buna güçleri yok. Yani onlarla savaşmaya e, mukavemetleri söz konusu değil. Fakat daha sonra Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 29. ayetiyle bunu nesh diyor. Yani Tevbe 29'da kitap ehlinden için Allah Azze ve Celle e, onlar hakir bir şekilde, Allah'ın ve Resulü'nün helal kıldığı şeyi, helal haram kıldığı şeyi haram sayıncaya kadar ve hakir bir şekilde, zelil bir şekilde kendi elleriyle size cizye verinceye kadar onlarla savaşın Emri var Tevbe 29'da. Yani güç sahibi olduğun zaman Yahudilerle de, Hristiyanlarla da böyle bir savaş söz konusu. Ne zamana kadar? İşte ayette sayılan şey. Allah'ın ve Resulü'nün hükmünü, onun haramını haram sayıncaya kadar. Buna sünnet inkarcıları da dahil. Yani bunlarla olan, yani bunlar münafıklar sınıfındadır. Onlarla da işte savaşsız bir mücadele var. Münafıklar, böyle münafıklar. Sünnet-i Kerber derler ki Allah Resulü helal veya haram koyamaz. Ancak Allah'ın kitabında helal haram vardır. Resul böyle bir helal haram koyamaz diyorlar. Bakın Tevbe suresi 29. ayet. Resulün haram kıldığını haram sayıncaya kadar onlarla savaşın diyor Allah Azze ve Celle. Yahudi ve Hristiyanlar için. Demek ki Resulün haram kıldığını Allah Azze ve Celle üstlenerek din kılmıştır. Bunun için savaşılmasını emretmiştir. Mücahit Rahimullah diyor ki onlardan daima hainlik görürsün. Bunlar bahçelerine giren Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı öldürmek isteyenler gibi olan Yahudilerdir. Yahudilerden daima hainlik görürsün. Yani ayette kastedilenler bunlardır. Hatta bazı rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilir. Bir Yahudi ile bir Müslüman baş başa kalmaya görsün, yalnız kalmaya görsün, mutlaka Yahudi o Müslümanı öldürmeye kast eder. Yani ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun, görünüşte sanki işte böyle dinler arası diyalog gibi tuzaklarla hoş bir intiba bırakmak isterler ama aslında onlar düşmandırlar. Yani onlar Allah'ın indirdiğine düşmandırlar. Allah Azze ve Celle onların düşmanlıklarını çeşitli yerlerde beyan ediyor kitabında. Yahudiler Hristiyanlara nazaran daha fazla düşmandır. Onlara asla dost edinmemeyi, yani onlara yetki vermemeyi, herhangi bir şekilde yetki vermemeyi emretmiştir Allah Azze ve Celle. Evet, burada unutma zikrediliyor ayette kendisini hatırlatan hatırlatılanların onlar kendilerini hatırlatılanların büyük bir kısmını unuttular. İbn Mesudlar yalanlıyor ki kişi bildiği bir ilmi ancak günah işlemesi sebebiyle unutur. Yani Allah azze ve celle'ye yaptığı bir isyan sebebiyle kişi bildiğini bildiği bir öğrendiği bir ilmi unutabilir. 14. ayet biz elbette Nasara'yız diyenlerden de kesin sözlerini almıştık da kendisiyle hatırlatılanlardan büyük büyük bir kısmını unuttular. Aynı şey Hristiyanlar hakkında da zikrediyor bu ayette. Biz de aralarında kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin yerleştirdik. Allah da onlara yapmakta oldukları şeyleri haber verecektir. Katat ediyor ki Nasara diye isimlendirilmelerinin sebebi Nasra denilen bir köyde oturmalarıydı. İsa Aleyhisselam o köyde ikamet ederdi. Siz nasarasınız denilmedi. Yani ayette siz nasarasınız denilmedi de kendilerine biz nasarayız diyenler diye zikrediyor Allah Azze ve Celle. Onlar aralarında olan Allah'ın kitabını, Allah'ın onlardan almış olduğu ahdi, emrettiği şeyler ve farzları unuttular. Yani terk ettiler. Onların kötü amellerinden dolayı aralarına düşmanlık ve kin soktuk. Eğer bu topluluk Allah'ın kitabına ve emirlerine uymuş olsalardı, Birbirlerine buğz etmez ve dağılmazlardı. İşte ümmetlerin, belli bir din mensuplarının aralarına düşmanlığın, buğzun, ayrılıkların, ihtilafların girme sebeplerinden birisi de demek ki Allah'ın emirlerini terk etmek. Allah'ın emiri ve farzlarını terk etmektir. Öncekilerde bunlar başlarına gelmiş. Nebi Aleyhisselatü da bu ümmeti uyararak sizden öncekilerin yani ehli Kitab'ın başına gelen şeyler adım adım karış karış hatta bir ayakkabının diğer tekine benzediği gibi aynı şekilde benim ümmetimde de meydana gelecektir buyuruyor. E, bizim de işte bundan sakınmamız, onlara benzemememiz gerekiyor. Mücahit dedi ki Yahudilerle Hristiyanların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık yerleştirilmiştir. Aynı zamanda Yahudilerle Hristiyanlar da birbirlerine düşmandırlar. Rebi bin Enes dedi ki: Allah Teala İsrailoğullarına ayetlerini az paraya satmamalarını, ilim öğrenmelerini ve buna karşılık bir ücret almamalarını emretmişti. Ancak bu emri onların çok azı yerine getirmişti. Onlar hüküm verirken ücret almışlardı. E, rüşvet almışlardı. Yahudiler Allah'ın onlar hakkında biz de onların arasına kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk buyurdu. Hristiyanlar hakkında ise onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Biz de onların arasına kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk buyurmuştur. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerine düşman oldukları gibi hem Yahudiler hem Hristiyanlar kendi aralarında da düşmanlıklar vardır. Bunun sebebi işte Allah'ın hükümlerini Az bir paraya satmaları, rüşvet almaları, Allah'ın emri yasaklarını terk etmeleri, hatları terk etmeleri, bunun gibi şeyler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenin terk edilmesi de, insanlar arasında bunun uygulanmasının terk edilmesi de, işte yöneticileri Allah'ın indirinden başkasına hükmeden kimseler olarak, ümmetlere musibet olarak Allah tarafından verilmesini getiriyor. i̇bn gelen rivayette olduğu gibi. Herhangi bir kavim, topluluk Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk ederse, Allah onların başına Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden yöneticiler e, tayin eder buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani başımızda bu zulmen, bayatmacılıkla bu, e, Allah'ın indirinden başkalarını, beşeri hükümlerini, yani zulüm hükümlerini uygulayanlar bizdeki e, Allah'ın indirdiklerini terk sebebiyle. Yani bizim aramızda, ümmet olarak aramızdaki zulüm sebebiyle. Aynı şey Enam Suresi 129. ayetinde de belirtilmekte. Biz zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmı üzerine veliler, yani yöneticiler kılarız. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bizim aramızda Allah'ın diniyle ilgili bir zulüm var demek ki. O yüzden bu zalimler, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla yönetenler hüküm sahibi. Bu yüzden biz hep şunu söyleriz. Yani çoğu yerde mesela Müslümanlar işte bu tağut denilecek, tağut denilen hükümdarlara ayaklanırlar. Başka bir zulüm işlerler böylece. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmederler bu davranışlarıyla onlara ayaklanılması gerektiğini söyleyerek yine Allah'ın indirinden başkasına hükmetmektedirler. Esasında onlar Allah'ın indirinden başkasına hükmetmeyi, dinlerinde hükmedindiklerinden edindiklerinden bu hale düşürülmüşlerdir. Ama ibret alan nerede? Düşünen nerede? Herhangi bir topluluk kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez diyor Allah Azze ve Celle. Rahat Suresi 11. ayetinde. Şimdi, dolayısıyla herhangi bir Müslüman topluluk, kendilerinde bulunan zulmü, Teşhis edip, tespit edip, bunu bertaraf etmedikçe istedikleri kadar ayaklansınlar. Bir zulüm gider, başka bir zulüm gelir. Yani ne olur? İşte az önce misalini verdiğimiz gibi, belki CHP'liler gider, AKP'liler gelir. Ama Allah'ın dini hep zulüm görmeye devam eder. Allah'ın dinine karşı zulüm hep devam ediyor. Değişen bir şey yok. Neden? Çünkü bunlar Allah'ın indirilen başkasıyla hükmetmeyi dinedindiler Kıyasları din edindiler, reyleri din edindiler. Keşifleri hatta, içlerinde sufiler var. Rüyaları, siyasetleri dine dindiler. Allah ve Resulü bir şey buyurur ama bunlar asla buna yanaşmaz. Onların kendilerine göre e, benimsedikleri yöntemler vardır. Yani siz bu insanlara şimdi anlatabilir misiniz? İşte, rejim etmek gerekir. Bir kere bu adamlar, yani şu başta olan adamlar kimler biliyor musunuz? Dinde rejim yoktur diyen insanlar. Rejmi zulümdür. Yani bu uydurma bir şeydir diyen insanlar. Rejim yapmamayı, yani zina edenlerin rejim edilmesini e, yanlış gören bir dine mensup insanlar. Öyle din edinmişler. Çünkü hadis inkarciler kabul etmiyorlar bunu. Yani uydurmadır diyorlar, falan diyorlar, filan diyorlar, türlü yorumlarla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bu hükmü inkar ediyorlar. Dolayısıyla bu hükmü kaldıran, iptal eden CHP olursa mı daha tehlikeli? AKP olursa mı daha tehlikeli? Bunlar din adına bunu yapıyor. Yani Allah'ın hükümlerini iptal etmeyi din ediniyorlar. Dikkat edin. Bu sadece bir misal. Tesettür hakkında söylediğimiz bunun bir benzeri. Yani bu ister rejim gibi büyük bir olay hakkında olsun, ister tesettürle ilgili veya en ufak bir helal haramla ilgili mesel olsun fark etmez. Yani bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe, tespit etmedikçe, batılı tespit edip o batılı bertaraf etmedikçe başlarındaki zalimleri bertaraf edemezler. Çözüm burada. Yani çözüm Allah'ın indirdiklerine insanların kendilerinin dönmez. Öylelerini görüyoruz ki Hizbut Tarcı'lar deniliyor. Bunlar bir şeye odaklanmıştır malumunuz. Hilafet. Hilafet gelsin Allah'ın indirdikleriyle hükmedilsin diye. Bu insanlar kendileri Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar, amel etmiyorlar. Allah ve Rasulü'nden gelen herhangi bir nas söylediğinizde bunlara tevil ediyorlar, kaçıyorlar ondan. Daha en başında kayıtlarda var... E, Dinleyen kardeşler şahittir buna, dinlemeyenler de dinleyebilir. Daha imanın neliği, tanımı konusunda Allah'ın kitabında bildirdiğine muhaliftirler. Rasulün açıkladığı iman tarifine muhaliftirler. Ameller zaten hakeza öyle. Basit bir örnek olarak şunu söyleyelim. İsterse Kur'an nasıl olsun, isterse Kur'an ayeti olsun, akılla uyuşuncaya kadar tevil edilir diyor. Hadislere bakış açısından düşünün siz bunları. Pek çok reddettikler, Bukhari Müslim hadisi bile olsa, reddettikleri hadisler var. E bunlar hilafeti getirsen ne olur? Bunlar zalim yöneticilere ayaklansa, savaşsa, bunlarına cihat deseler, sonra şeriatı getirdik diye uydurulmuş bir şeriat koysalar ne olur? Ne olur? Biz hakkı bilen kimse olarak bu sefer bunlara Karşı çıkarız. Karşı çıktığımız için işte onlara göre meşru olan yönetime karşı çıktığımızda biz terörist konumuna düşer yine biz zindanları boylarız. Bu çözüm değil demek ki. Çözüm Allah'ın dinine dönmektir. Tıpkı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde buyurduğu gibi. Iğne usulü alışveriş yaptığınız zaman sığırların kuyruklarından tutunup Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman dünya hayatına razı olduğunuz zaman Allah üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki tekrar mezhebinize, tarikatınıza değil. Tekrar dininize dönünceye kadar Allah'ın dinine dönünceye kadar bu zillet sizden kaldırmaz. Yani bu zilleti kaldıracak olan Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Elinizden geleni yapın. Siz kaldıramazsınız. Bu mesaj var bu hadiste. Ve bunu kaldırmanın yegane yolu dininize dönmek. Din nedir? Abdest almak bir dindir namaz kılmak bir dindir secdelerde eli kaldırmak bir dindir akide meseleleri dindir ameli, itikadi, kalbi ne olursa olsun bunların hepsi dindir bunların hepsinde yalnızca vahiy hükmedinceye kadar Allah bu zilleti kaldırmayacak iştihat demişler öyle bir gedik açmışlar ki iştihat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iştihat lafını kullanıyor değil mi? Hakim iştahat ettiği zaman, diğer bir rivayet, Ahmet bin Hamel'in bir rivayetinde, kadı iştahat ettiği zaman diye geçer. Hakim kim? Hakim yönetici. Müslümanların yöneticisi. Müslümanlardan olan yönetici. İştahat ettiği zaman. Acaba bu hakim nerede iştahat edecek? Allah ve Rasulü bir şeyi hükme bağlamış. Mesela rejim veya hırzın elin kesilmez. Acaba bu yönetici iştahat edip de el kesmeyi mi kaldıracak? Bu mümkün müdür? Bu mümkün değildir. O halde yönetici nerede iştahat eder? Yönetici veya kadı. Mesela hırsızların tespitinde iştahat eder. Falanca hırsızdır, falan değildir. İşte filanın şahidine güvenir, felanınkine güvenmez. Burada iştahat eder. O Onun alanı orasıdır. Ama Allah'ın hükümleriyle oynamak kimsenin alanı değil. Helali, haramı, farzı, e, yasayı, hableri, bunları koyan sadece Allah Azze ve Celle'dir, sadece Vahidir, sadece vahyin delilleri burada söz konusu olur. Ama fıkıh usulü kitaplarımız herkesin, yani Şöyle şöyle makamlara gelen, işte şu kadar ayet bilen, Kur'an'ı ezberleyen, işte şu kadar hadis ezberleyen, Arapça'ya şöyle bak olan, filan filan, böyle olan bir kimse sanki Allah'ın dinine iştah eder, haramı helal yapar, helale haram yapar. Böyle bir şey oluşmuş. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın, hadisin lafzında duralım. Hakim, izah işte edel hakim. Hakim, yönetici, halife, yetki sahibi, iştah eder de. Yani hakkında nasıl bulunmayan bir mesele. Burada iştahat edecek. Hata ederse, iştahat ettiğinden yani samiyetle bu meselenin dindeki yolunu, metodunu arayarak gayret ettiği için bir ecir alır. Ama hata ettiği için ecir alamaz. Fakat isabet ederse, doğru yaparsa, doğru hükmederse yani, o zaman... Hem iştahat edip gayret etti, samimiyet gösterdi, Allah'ın rızasına uygun olanı aradı, bundan dolayı bir ecir aldı. Ve de isabet etti, isabet ettiği için de ikinci ecir aldı. Ona da iki ecir vardır. Ama bunu ne yaptılar? İşte ümmetin müştehitleri dediler. Ümmetin müştehidi iştahat ederse ona iki, buna bir ecir. Hayır, ümmetin müştehitleri demiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hakim diyor. Diğer bir rivayette kadı diyor. Meselelere hükmeden kadı, iki tane davalı geliyor veya beş tane davalı geliyor. Kadı olayı değerlendiriyor, iştahat ediyor, kafa patlatıyor, yoruluyor, delilleri araştırıyor ve bu meselede Allah'ın rızasına en uygun şeyi araştırıyor. Kıyas meselesi de o yüzden insanların kafasını bulandırıyor. Kıyas dinde delil mi değil mi diye. Hayır, dinin delilleri sadece vahiydir. Kitap ve sünnet, Allah Resulü'nün buyurduğu gibi. Sadece Kur'an ve sünnet. Veya A'raf suresi 3. ayetinde buyrulduğu gibi sen Rabbinden indirilenle uy. Vahye uy. Başka dostlar, endin donlara uyma. Başka bir şey yok. Ama kıyas nerede olur? İşte hakimin, yöneticinin, kadının değerlendirdiği şu dava olayında kıyas yapar. Bu yüzden Ömer radıyallahu anh ne diyor gönderdiği kadıya? Şöyle şöyle hükmet Ebû Mûsalleşar'a. Şöyle şöyle hükmet Allah'ın kitabıyla, sahabelerin geçmiş uygulamalarıyla, onların fetvalarıyla eğer bulamazsan meseleleri birbirine kıyasla diyor. Ha kıyasçılar alıyor buradan bak Ömer Radyalan da kıyas dedi. Ahmak Ömer Radyalan onu nerede söylüyor? Nerede kıyas yap diyor. Allah'ın dininde helali haramı tartmak için mi diyor. Hangi kimse helal ve haram hükümlerinde kıyasla bir şey getirirse mutlaka başka bir kıyasa onu reddetmek mümkündür. Kıyas beşerden, reyden, insanlardandır yani. Zan içerir. Hiçbir beşer, bütün beşer toplansa, bütün cinler de toplansa, bunların hiçbiri kaybı bilmezler. Bu sebeple Allah kadındaki hüküm budur diye kimse kıyasla vardığı neticeyi söyleyemez. Kıyas yapar da Allah'ın hükmü budur diyemez. İftira etmiş olur. Din tamamlanmıştır. Yani ne kıyasa, ne istihsana, ne icmaya, ne başka bir şeye ihtiyacı vardır. Dinin delilleri dediğimizde, kaynakları, hükmün mastarı dediğimiz şeylerde üçüncü bir şey yoktur. Sadece kitap ve sünnet vardır. E siz icmayı kabul ediyordunuz, ne oldu şimdi inkar mı ediyorsunuz? Hayır, öyle değil. İcmanın yeri başka. İcma mutlaka zaten Kur'an veya sünnet nasıl üzerinde olur icma kendi başına kayın bir şey değildir. Yani icma, helal ve harama maslar olan, kaynak olan bir şey değil. Bilakis, kitap ve sünnetle sabit olan bir şeyin alimler tarafından, müştehitler tarafından yani bu konuda ilim sahibi olan, ehil olan kimselerin işte Kur'an ve sünnet evet buna delalet ediyor diye fikir birliği, söz birliği ettikleri şeydir. Dolayısıyla bu söz birliği edilen noktada bir başkası gelir de başka bir şey söylemeye kalkarsa, kardeşim sen dini saptırmaya kalkıyorsun denilir. Buna yarar işte icma. Yoksa helali haramı tespit etmeye yaramaz. Helal ve haram yalnız Allah Azze ve Celle'nin hakkı. Rasulü diliyle beyan ettiği hükümlerdir bunlar. Dolayısıyla demek ki kadı, mesela e, İbn-i Teymiye, i̇bn Kayyim gibi alimler iştahat meselesinde bu gediğin açılmasına destek vermiş kimselerdir maalesef. Onlar, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten rivayet ediler. İşte Yemen'e gönderdiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü neyle hükmedeceksin? Meselesini kıyasa delil getirmişlerdir. Rivayet zayıftır, metin olarak münkerdir. Fakat, hani iddia ediyorlar ya, işte sahih diyenler var. Kardeşim, hadis usulünün bir ilmi var Dayanakları var, kaynakları var, kuralları var. Bu kurallara göre hiçbir tutardalı yok. Ne metin olarak ne isnat olarak. Geçtik bunu. Diyelim ki doğru. Diyelim ki hadi aldık sayı kabul ettik bunu. Muaz, Cebel, Muaz bin Cebel radıyallahu anh kim? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam nereye gönderiyor, neyle gönderiyor? Onu bir kadı olarak gönderiyor. Bir e, hakim, bir vali olarak gönderiyor Muaz bin Cebel radıyallahu Yani bir yönetici olarak gönderiyor. Dolayısıyla Muaz bin Cebel ederse nerede iştahat edecek? Helalde haramda mı iştahat edecek? Yani bu konuda delil getirdikleri rivayet zayıf olmasına rağmen metin olarak da yine muhalefet ediyorlar. Hiç kimse helalde haramda iştahat edemez. Yani Allah'ın koyduğu hükümde iştahat edemez. Sonra başka bir açık kapı kalıyor burada. Diyorlar ki, biz zaten kıyası, hakkında ayet veya hadis olan konuda kıyası söylemiyoruz. Ya nerede söylüyorsunuz? Hakkında ayet veya hadis olmayan konuda kıyas yapılsın diyoruz diyorlar. Bu, özü kabahatinden beter bir şeydir. Bu özü kabahatinden beter bir sözdür. Ne demek bu? Din eksik kaldı. Allah Azze ve Celle diyor ki, dininizi tamamladım. Bu gösteriyor ki Allah Azze ve Celle bazı şeyleri aynı hadiste belirtildiği gibi haram kılmış, yasak kılmış, bazı şeyleri helal kılmış, müsaade etmiş, bazı şeyleri de sükut etmiştir. Onun sükutu da hükümdür. Din eksik değildir. Onun sükutu da hükümdür. Sükut, bakın bu sükutlar mesela sonraki asırlarda çıkan şey, araba diyorlar mesela. Araba sonradan çıktı biliyorsunuz. Önceden deve vardı, at vardı. Fakat araba, uçak bunlar sonradan çıktı. Sükut edilmiş şeylerden mi? Evet, Naslar'da açıkça işte ileride araba çıkacak, buna binmek caizdir veya haramdır diye bir şey söylenmemiş değil mi? Sükut. Biz diyoruz ki sükutta bir hükümdür. İşte ispatı. Mesela herhangi bir şeyi Allah Azze ve Celle'nin haram kılığına dair delilinizi getirin diyor Kur'an-ı Kerim delilleri değil mi? Bu ayetler, bu minval üzere olan ayetler gösteriyor ki herhangi bir şeye haram demek için, her şey, herhangi bir şey diyoruz bakın, ibadet, dinle alakalı konular demiyoruz. Şey derken eşya, yani din dışına kalan şeyler. Arabada dinle alakalı bir şey söz konusu değil. Yani kimse arabaya binmekle sevap kazandığını iddia edemez. Yani bunu o niyetle de yapmaz zaten. Araba dünyevi ihtiyaçları görmek için icat edilmiş bir şey. Bunun demek ki haram olduğunu söylemek için Kur'an'dan ve sünnetten delil getirmesi lazım. Bunu da asla yapamayacaktır. O halde bu as üzere kalır, helaldir. Yani aksini gösteren delil olmadıkça ya affedilmişlerden ya helallerdendir bu. Arabada mesele böyle. E, kandiller veya zuhri ahir namazı kılanlar bile itiraf eder ki zuhri ahir namazı sonradan çıkma. Kandilleri kutlayanlar bile itiraf eder ki bu kandilleri kutlamak sonradan çıkma. Rabıta yapanlar da itiraf eder ki evet bu rabıta sonradan çıkma. Peygamber yapmadı bunu, sahabeler yapmadı. Peygamber esat etsem emretmedi, tavsiye etmedi. Sonradan çıkma. Ama sonradan bile çıkma olsa işte hani haram olduğunu gösteren bir şey deliliniz var mı? Bunu yasak olduğunu gösteren bir deliliniz var mı diyorlar ya. Biz burada evet var diyoruz. Nedir bu e, delil? Allah Azze ve Celle, Şura suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Yoksa onların, Allah'ın dinde, bakın din, dinde meşru kılmadığı şeyi, izin vermediği şeyi, onlara meşru kılan ortakları mı var? Allah Azze ve Celle'nin rabıtayı meşru kıldı mı? Çünkü bu din meselesi. Adam abdestli bir şekilde kıbleye doğru oturuyor, huşu içerisinde şeyhini düşünüyor. Yani müşrikler putları karşısında böyle yapmıyorlardı ha. Müşrikler putları karşısında böyle tazimde bulunmuyorlardı. Onların şeyi bile bu huşudan uzaktı. Putlarına tapmaları bile bu huşudan uzaktı. Bu din meselesi. Allah'ın dininde meşru kılan bir delil var mı şu ayetin gereği olarak rabıtayla ilgili? Yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da yok. Sahabelerde yok. O zaman bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisine döner. Her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa hakkında emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. İbadet maksatlı bile yapıyor olsa. Yani biz ibadet ediyoruz. Ne var bunda? Kandil geceleri veya kutlu doğum haftası Nedi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu yad ediyoruz. Siretini okuyoruz. Bolca da salavat okuyoruz. Yani meşru amelleri de yapıyoruz bu gecede biz. Fakat herhangi bir geceyi veya günü veya haftayı, herhangi bir zaman dilimini, belli bir ibadette tahsis söz konusu. Bu konuda delil var mı? Delil yok. Deriz ki, şayet böyle bir şey uygun olsaydı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisi yaşadı mı? Doğdu mu? Doğum tarihi malum mu? Doğduğu hafta malum bile değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi ayda doğduğunu kimse bilmiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile doğumunu nasıl anlatıyor? Ben fil senesinde doğmuşum diyor. Fil senesi nedir? Ebreye'nin işte fillerle kabe yıkmaya teşebbüs ettiği yıl. O yıl içerisinde doğdu. Ama hangi ayında, hangi haftasında? Nebi Aleyhisselatü Vesselam bile bilmiyor. Siz nereden biliyorsunuz? Bir haftayı ayırdınız. Hatta günü, doğum günü, mevlit günü. Ayırdınız, onu kutladınız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapamaz mıydı? Sabeler yapamaz mıydı? Buna en layık olan onlar değil miydi? Acaba onlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü kutlamamakla, o günde özel salavat yapmamakla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şanını mı eksilttiler? Ona değer vermemiş mi oldular? İşte bunlar e, dönüyor, dolaşıyor, bu ayetin kapsamına giriyor. Yoksa onların... Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Yani şirkle de alakalı bu şey. Allah'ın izin vermediği şeyi meşru kılmak, Allah'a ortaklık nispet etmektir. Kişi ya kendi nefsini bu ortaklığa koyar veya falanca alimleri filanca kimseleri koyabilir. Allah korusun. İşte bütün bunlar iki asıldan bir asla döner. Allah Azze ve Celle'nin sukut ettiği her şey bu hükümlere müncerdir. Kıyas yapanların tutarsızlıkları. Bakın kayda koymuşlar. Diyorlar ki, her zarar veren şey haramdır. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor mu bunu? Mesela kıyas, dört tane rüknü vardır kıyasın. Biri asıl. Asıldan kasıt şu, hakkında Kur'an ve sünnette hükmü bildirilen şey. Asıl budur. İkincisi fer. Hükmünü aradığımız şey bu asırda çıkmış. Nebi Aleyhissalatu Vesselam zamanında yok. Bu asırda çıkan bir yenilik. kıyas yapacağız. Aslın hükmü olmalı. Ondan sonra asıl ile fer arasında ortak bir illet. İlleti cami'a. İkisini birleştiren, ikisinin ortak olduğu bir illet. Bu dört aslı kullanarak mesela Diyorlar ki, her zarar veren şey haramdır. Nedir? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, zarar vermekte, zararı uğratmakta yoktur. Veya kasıtlı olarak veya kasıt dışı zarar vermek yoktur. Allah Resulü'nün hadisi bu. Değil mi? Çıkarılan hüküm ne? Her zarar veren şey haramdır. Pek çok fakih, pek çok kimse bu hükmü zikretmişlerdir. Genel bir kural olarak. Her zarar veren şey haramdır diye. Ama bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylemiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz ne? Zarar vermekte, zarara uğratmakta yoktur. Biz de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği yerde dururuz. Sonra tekrar fıkıh usulüne dönüyoruz. Fıkıh usulünde, yani kıyasçıların fıkıh usulünde şu ayrıntı var. İllet ikidir. İki kısma ayrılır. İlleti mensusa ve illeti Müstenbita. İlleti mensusa, Kur'an ve sünnette illeti belirtilen hükümdür. Mesela Allah Azze ve Celle hamri yasaklamış. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da buyurmuştur ki, her sarhoşluk veren şey hamrdır. Bak illeti mensusa. Yani Nas'la bildirilmiş, bildirilmiş ki her sarhoşluk veren şey hamırdır Ama Arap lügatinde yani Kur'an'ın indi sırada hamr denilince insanların aklına sadece üzümden elde edilen ilişkiler geliyordu. Şarap sadece üzümden yapılıyordu. Gerçi başka kabilelerde arpadan, mısırdan, darıdan yapanlar da vardı ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözüyle bunların hepsinin genel kapsamına aldı şimdi. Biz illet-i mensusaya karşı değiliz. Ama siz kıyas diyerek illeti müstembitayı da bunun içerisine sokarsanız illeti müstembita istandat edilmiş illet demek. Mesela şu örneğini verdiğimiz hadiste olduğu gibi. Zarar vermekte zarar uğratmakta yoktur buyurur Allah Resulü Vesselam. Buradan istimbatta bulunuyor. Her zarar veren şey haramdır. Bakın bunu Allah Resulü söylemedi dedik. Bunu istimbad etti bazı alimler. Dediler ki her zarar veren şey haramdır. İstimbad edilmiş. Ama diyoruz ki biz burada istimbab ettiniz ama nasılsa aykırı bu? Nasıl? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sığır etinde hastalık vardır diyor. Zarar vardır diyor. Sığır. Kurbanlık bir hayvan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sığırı haram kılmadı. Ama zarar olduğunu söylüyor. Hani her zarar veren şey haramdı? Demek ki sizin İstimbat ettiğiniz şey muallakta kalan bir şey. Bu istimbat doğru da olabilir, yanlış da olabilir değil mi? Bu sadece yanlış olduğunu nasıl bildiğimiz bir şey. Peki, yanlış olduğunu nasıl bilmediğimiz şey hakkındaki durumumuz nedir ki? Sadece zandan ibaret. Acaba Allah'ın dininde, Allah'ın hükmünde, Allah'ın katında bu dedikleri gibi midir değil midir? Bizim için zan, muamma, bilmiyoruz. Nasıl olur da bilmediğimiz bir şeyle Allah'ın dininde hüküm icat ederek bu hükmü Allah'a, Resulüne nispet edebiliriz? Bakın kıyaslaki tehlike bu. Bilmeden Allah hakkında konuşmaktır bu. Bakara suresi 170. ayetinde yasaklanan şeylerden birisi. Yani şeytan dostlarına ilka eder ki Allah hakkında bilmedikleri şeyleri söylesinler. Bu Allah hakkında Allah'a nispet ederek, dine nispet ederek bilmediğin şeyi söylemektir çok kuvvetli deliller getirmiş olabilirsin. Evet. Mesela bizim şu zikrettiğimiz şey çok kuvvetli. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam la zarara la dirar diyor. Zarar vermekte zarara uğratmakta yoktur diyor. O halde bu haram olmalı. Bakın haramı istinbat ettik değil mi? Çok kuvvetli bir istinbat bu. Ama hadis gösteriyor ki bu istinbat yanlış. Bunun gibi pek çok örnekleri var. Kıyas meselesinde Lehte aleyhte, Konuşan ilim ehlinin pek çok sözleri var. Fakat biz bütün bunlardan sonra, yani kıyasın ne kadar mükemmel olursa olsun sadece zan ifade ettiğini ve asla Allah'ın dinine nispet edilemeyeceğini söyledikten sonra deriz ki, ''Evet, kıyasın caiz olduğu yer var.'' Neresi? İşte şu kadıların, yöneticilerin e, olayları çözmede kullanacağı yer. Kadı veya yönetici hükmeder ama bu asla Allah'ın dinine eklenmez. Mesela Ömer Radyalan bir sürü meseleyi fetva vermiştir. Yönetici olarak, halife olarak meseleleri çözmüştür. Bunların hükümleri Allah'ın dinine eklenmez. Kimisi isabetlidir, kimisi isabetsizdir. Ondan sonraki halifeler, işte kadılar... Binlerce, milyonlarca kadı gelip geçmiştir İslam aleminde. Bunlar kıyas yapmışlar, istihsan yapmışlar veya ıstısab yapmışlar. Yani dinin delilleri üzerinde iştahat ederek bazı meseleleri, bazı olayları çözmüşlerdir. Ama bunların çözdükleri olaylar, olaylar neticesinde verdikleri hükümler Allah'ın dinine yeni bir helal, yeni bir haram olarak eklenemez. Eklendiği zaman o mezhep oluyor işte. Bunu mezhep edindiler. Mezhep mezhep bölündür. Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi. Mezheplerin mantığı bu. Ama o mezhebin kurucusu olduğu iddia edilen şahıslara bakın. Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, İmam bin Ma İmam Malik bin Enes Râhimullah defa edeceği zaman ağlıyor. Keşke diyor, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hadisler ve sahabelerin fetvaları dışında hiçbir şey söylememiş olsaydım, hiçbir konuda fetva vermemiş olsaydım diyor. İbn Mesud radıyallahu anh, sahabe'nin fakirlerinden Yedi birisi. Diyor ki İbn-i Mesud radıyallahu kendisine öğrencileri not yazmışlar, fetvalarını devlemişler, getiriyorlar. Biz bunları yazdık, izin veriyor musun diye. Alıyor hepsini, o zaman e, suda mürekkebini erterek silerlermiş. Suya atıyor, siliyor. Allah ve Resulü'nden gelenler dışında hiçbir şey yazmayın diyor. İşte bu konuda daha başka merhu hadisler de var. Mesela i̇bn Amr radıyallahu anhadan gelen rivayette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ümmetim, e, Yahudilerin mesna edindikleri gibi mesna edindikleri zaman helak olurlar. Peki mesna nedir? Mesna, tekrar edilen, ezberlenen kitaplar. Yani Allah'ın kitabı dışında, Resulün hadisleri dışında başka e, kitaplar edinirler Yahudiler. Yani onlarda var olan bir şey bu. Bakın, e, şimdilerde Selefi olduğunu söyleyenler arasında bile bu illet var. Mesela bir ara Hanbelilerde, daha önce bizden olmayanlar şerhinde açıklamıştık, e, muhtasarı haraki ezberlenir, ezberlenilen bir metin yapılır. Yani bu kimseye Kur'an ezberletilmez bakın, sünnet ezberletilmez, Allah Resulü Hazretleri ezberletilmez. Neden? E, şimdi bazen dediği gibi, yahu yeni doğmuş yüzme bilmeyen birisini okyanusa at, boğulur. Öyle değil, boğulmaz. Yeni doğan birisini denize at, yüzme öğrenir kabiliyet edinir. Allah Azze ve Celle e, Kur'an'ı emrediyor. İnsana Kur'an'ı talim eden Rahman Suresinin başlarına geçtiği gibi. Bir çocuğun akıl bali olduğu zaman hatta daha öncesinde ilk okuyacağı şey Kur'an-ı Kerim olmalı. Bunların yerine kimisi işte Risale-i Nur ezberletir. Cevşen'i ezberletir. Daha başkaları Evrad-ı ezberletir. Kimisi delail-i hayra ezberletir. Fıkıh mezheplerinde mesela Hanbelilerde Muhtasar-ı Kuduri ezberletilirdi eskide. Sonradan Nurul izah oldu falan filan. Bunları ezberlemekle uğraşır. Allah'ın kitabı dışında, Resul'ün sünneti dışında başka bir esas edinirler. Ezberler buna yönelik olur. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam tekrar edilen, ezberlenen metinler edinmeleri diye bahsettiği şey bunlardır. Ondan sonra da bu insanlar mezhebi asıl edinir. Hadislerden, kendi mezhebinin haberdar olmadığı hadislerden gafil bir hayat yaşar. Ee, ve aslında dini reylerden ibaret olur. Reylerden sadece bir iki örnek verdik burada. Rey denizi gerçekten bir okyanus. Yüzme bilmeyenin boğulacağı bir okyanus. Reyler, mezhepler. Ama Allah'ın dini fıtrat dinidir. O fıtratta işte aynı çocukların denize atıldığı zaman yeni olan çocuklara atıyorlar doğuştan yüzme öğreniyor bunlar işte böyle fıtrata uygundur Allah'ın dini Rasulülün sünneti böyledir bu yüzden akıl bali olan veya olmayan çocuklara bizim de öğreteceğimiz şey Allah'ın kitabı ve Rasulülün sünnetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 6 yaşındayken As, e, İbn Abbas radıyallahu anh, kulağından tutuyor. Ey sana söyleyeceklerimi iyi ezberle diyor. Ve o malum meşhur hadisi söylüyor. Nerede olursan ol Allah'tan kork diye devam eder. Bir şey istediğin zaman yalnız Allah'tan iste. Evet. Zikir ezberlenecekse bu yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğrettiği Zikirler olmalı, evratlar değil, cevşenler değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şüphes ki en hayırlı olandır değil mi? Yani bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Başına ağrıyınca şunu oku diyor. Zengin olmak istiyorsan, borçtan kurtulmak istiyorsan şunu oku diyor. Yani her, şeye, her meseleyle ilgili Allah Resulü'nün öğrettiği şeyler var. Günlük okuyacağın, bir denileceğin zikirler olarak salavatı emrediyor. La ilahe illallah zikrini emrediyor. La havle ve la kuvvete illa emrediyor. İşte günahların bağışlanması için subhanallah ve bihamdi zikrini işte sıkıntıya düşen, dara düşen kimsenin la ilahe illallahü halimül kerim subhanallahü rabbil Bunun gibi bir sürü şifa olan zikirleri var. Bizzat Allah Resulü ve Vesselam tarafından öğretilmiş. Bir kimse neden bunları bırakıp da ne idi belirsiz, doğru mudur, yanlış mıdır, içeriği nedir bilinmeyen zikirler, evlatlarla uğraşması uygun değildir. İsterse Kur'an-ı Kerim'den ayet bile olsa, günlük bir de Çünkü herhangi bir ayeti, diyelim geçenlerde mesela Ali İmran Suresi'nde pek çok dua içerikli şeyler geçti, ayetler geçti. Bunu mesela Ali İmran Suresi'nin 8. ayetini ben alayım her gün 10 sefer okuyayım dese bir kimse, bakın sayıyla tahsis etmiş oluyor belli bir Kur'an ayetini. Bu Allah Resulü'nden gelmedikçe, yani bir delil ile veya Kur'an'dan gelmedikçe bir kimse bunu virt edinemez. Virt edinirse ne olur? Genel olan bir şeyi belli bir sayıya, belli bir zamana tahsis etmiş olur. Değilsiz bir şekilde tahsis etmiş olur. Bunlardan kaçınmamız lazım. Ama Allah Resulü öğretmişse mesela namazların arkasında kimi rivayetlerde işte 33'er defa fakat en son uygulama olarak nakledilen rivayette 25 defa Sübhanallah, 25 defa Elhamdülillah, 25 defa Allahu Ekber ve 25 defa La İlahe illallah zikrini yapmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiştir. Ezan okununca millet aciz Allah diyor veya başka bir şeyler söylüyor. Hatta şefaat ya Resulullah diyenler de var. Bunu ekleyenler de var ki bu şirk sözdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öğrettiyse müezzin ne söylüyorsa bunu tekrar edin diyor. Allahu Ekber dedi, siz Allahu Ekber deyin. Ama ve Muhammeden Resulullah dediği zaman Radînübillâhi Rabbim eb ve Muhammed'in Nebiyya zikrinin tavsiyesi var. E, hayâle selâh ve hayal felah cümlelerine geldiği zaman Sadece la havle ve la kuvvete illa billah dememizi tavsiye ediyor. Ve ezanı bitirdiği zaman da vesile duasını, kendisini öğretti vesile duasını okumamızı tavsiye ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar işte sünnette olanı terk edip onun yerine bid'at olan şeyler ikame ediyorlar. Mesela zayıf, çok zayıf bir rivayette Eşredenle Muhammed'in Resulullah ifades geçtiği zaman, kişi neymiş iki parmağını öpüp gözlerine sürerse, gözü dert görmez gibi bir takım uydurma rivayetler var. Şiddetli, zayıf, alimlerin batıl gördüğü bazı rivayetler var. Pek çok insanın böyle yaptığını görürsünüz. Halbuki orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ürettiği şey tu billahi rabben ve İslam dinen ve Muhammed'in nebiya sözünü söylemek. Yani Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan Resul veya Nebi olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden razı oldum. Kişi, e, Muhammed'in Resulullah şadeti yapıldığı zaman e, bunu okumasını tavsiye ediyor. Ve bunu günün muhtelif zamanlarında okumasıyla ilgili tavsiyeleri de var Allah Resulü aleyhi Sünnet kitaplarına baktığımızda pek çok meşru dua ve zikirler buluruz. Zikir önemli bir şey. Zikir, Müslüman kimsenin Şeytanın ihvalarına, saptırmalarına, kalbine verdiği vesveselere karşı korunaklı bir kaledir. Hisnul Hasin'dir. Yani koruyucu bir kale, sığındırıcı bir kaledir. Bu yüzden işte muasır müelliflerden birisi zikirlere dair yaptığı derlemenin adını Hisnul Müslim koymuştur. Yani Müslümanın kalesi, korunaklı sağlam kalesi manasında. Gerçekten öyledir. Allah Resulü böyle buyurmuştur çünkü zikir Müslümanın kalbidir. Bu sebeple Müslüman bir kimse meşru olan zikirlerden, Allah Resulü'nün öğrettiği zikirlerden günlük edinmeli. Mesela sabah kalktığı zaman "E bi kelmatillahit ta matimin sheri sefer bunu söylemesi. Yine "Bismillahi lillahi ve sefer bunu. Akşam yine akşamladığı zaman bunu 3 sefer söylemesi. İşte gece yatarken "Bismillahi ve ahya" uyandığı zaman bismillah Ahya ve Emud demesi. Yani hafif bir yer değişikliğiyle. İşte mescide girdiği zaman Allahümmeftahli ebvabi rahmetik demesi. Mesciden çıkarken Allahümmeftahli ebvabi fadlik. Yani girerken bana Allah'ım rahmetin kapılarını aç. Çıkarken de fazlının, lütfunun kapılarını aç gibi zikirleri e, söylemesi. Kişi adet edildiği zaman bunlar e, müthiş bir sevap hazinesi. Yani günlük kaç tane sevap kazanırsın bunlarla adet edindiğin zaman. Elbise giyerken, çıkarırken, yatarken, yatağına uzanırken. Yani bunlar söylemesi basit olan şeyler. Fakat insanların en çok gaflet ettiği şeyler. Yani basit olduğu kadar insanların aklına getirip de söylemeyi şey yapmadıkları, itiat, adet, alışkanlık edinmedikleri şeylerdir. Hepsini yapamasak da yapabildiğimiz kadarla, edinebildiğimiz kadarıyla günlük meşru zikirlerden sayı zikirlerden edinmemiz gerekir Allah izin verirse Evet 15 ayet kısaca onu da geçelim 16 ayette bir sonraki şeye bırakalımsa bırakalım Ey kitab ehli muhakkak kitaptan gizlediklerinizin pek çoğunu açıklayan rasulümüz size gelmiştir ki pek çoğundan vazgeçiyor Muhakkak size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Kitab ehli kitaplarından, dinlerinden pek çok uzunluğu gizlemişler. Allah Azze ve Celle haber veriyor. Ve gönderdi Resulü de nasıl niteliyor? Bunları açıklıyor. Sizin gizlediğiniz şeyleri açıklıyor. Pek çoğundan da vazgeçiyor. Yani siz gizlediğiniz, onlar da açmıyor. Böyle de bir vasfı var. O Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap ile gelmiştir. İbn Abbas radıyallama'dan, Rejimi inkar eden kişi hesap etmediği bir şekilde Kur'an'ı inkar etmiş olur. Zira allah Teala, ey Kitabehli, ehli, kitaptan gizlediklerinizden pek çoğunu açıklayan, pek çoğunda affeden Resulümüz size geldi buyurmaktadır. Rejim hükmü de onların gizledikleri de diyor i̇bn Abbas radıyallahu anh. Katade dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size kitabınızda olup da insanlardan gizlemiş olduğunuz ve göstermediğiniz birçok şeyi açığa çıkaracaktır. Evli olup da, Zinadanların reçmedilmesi onların kitaplarında gizledikleri şeylerdendir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in açığa çıkardığı bir şeydi. Yani onların gizleyip de Allah Resulü'nün beyan ederek ortaya koyduğu şeydi. Evet Allah izin verirse 16. ayet Maide Suresi 16. ayetiyle bir sonraki derse devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü ve estağfuruke ve